Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Allah, Ali İmran suresinde şöyle buyuruyor. Resulüm, de ki, ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman şahit olun ki biz Müslümanlarız, deyiniz. Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor. Mekke'nin fethi günü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bineğinin arkasındaydım. Çok güzel ve hoş sözler söyledi. Bunlardan biri de şuydu. Kitap ehli olan iki topluluktan her kim Müslüman olursa, ona mükafatı iki kat verilir bizimle aynı haklara ve görevlere sahip olur. Müşriklerden de her kim Müslüman olursa, ona da karşılığı tam olarak verilir. Ve onlar da bizimle aynı hak ve görevlere sahip olurlar. Allah'ım! Her işimin koruyucusu olan dinimle beni ıslah eyle. Kurtuluşa erdir. İçinde yaşadığım, geçimimi sağladığım dünyamı benim için ıslah eyle. Hayırlı kıl.